''Meryem Validemiz yanında bulunan yiyecekler için bunlar Allah katındandır.'' diyor. Musa Aleyhisselam ve kavmine verilen kudret helvası ve bıldırcın etinin indirilmesi gibi o yiyeceklerin de oraya indirilme ihtimali nedir? Bıldırcın eti ve kudret helvası bugün yok mu sanki? Bıldırcın eti yemeyeniniz var mı? Her tarafta var bıldırcın eti. Bıldırcın, bıldırcınları buldurcunları yakararsınız, kesersiniz, yersiniz. Kudret elvası sıra gelince gidin güney doğuya, görürsünüz bugün de kudret elvası orada vardır. Sabahları ağaçlardan ben kendim görmedim ama oradan anlatıyorlar. Ağaçlardan toplanıyor yani o şey değil. Bu böyle olağanüstü bir şey değil. Ama Allahü Teala onlara yapmış olduğu bir ikram olarak anlatılıyor. Yani yoksa böyle ee, gökten yağan bir şey değil Evet.